Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Kayıp Sayfalar Yazan Duygu Cantaş Dramaturg Selma Fındıklı Yöneten Erdal Küçükkömürcü Yapımcı Engin Demiray Efektör Ömer Atila Ulaş Oynayan Sanatçılar Sevgi Özlem Ersönmez Suat Orhan Özyiğit, Güven Burak Koçtepe, Anne Ayşe Akınsam, Baba Bülent Türkmen, Sevginin Çocukluğu Eris Ülgen Özlemişim bu iskeleyi Suat. <gülüyor> Sen mi? Arkana bile bakmadan kaçtım burada. Kızgın mısın bana? Hayır. Neden kızayım ki? Kendi hayat. Küçükken hiç ayrılmayalım diye söz vermiştik birbirimize. Ben sözümde durmadım. Artık yetişkin oldum. Verdiğimiz hiçbir sözü tutmuyoruz. Bu yüzden yüzme kendimi. Haklısın. Ama en azından kendime verdiğim sözü tuttum. Gideceğim dedim ve gittim. Neden bu kadar çok istedim buradan gitmeyi? Yaşayacaklarımızı yaşamadık mı burada? Çok güzel bir çocukluk geçirdik. Ama hayatımızın değişmesi gerekir. Buradayken de değiştirebilirdin hayatını. Burası geçmişim. Ben hiçbir zaman geçmişte yaşamak istemedim. Bir nedeni yok ama... ...ruhumun özgür olmasını istedim. Senin gibi değilim. Ama anlıyorum seni. Ben su kopamıyorum bu denizden, bu topraktan. Biz hep farklıydık zaten. <gülüyor> bu yüzden sen benim en yakın arkadaşımsın. Belki de. Birbirimizden çok şey öğrendik. <gülüyor> Gittiğin yerlerde böyle bir deniz kokusu aldın mı hiç? Ya da bu dalgaların sesini duydun mu? Her yerin farklı bir havası var Suat. Bu kokuları ve sesleri güzel yapan aslında biz değil miyiz? Bunu biliyorum. O yüzden de hiçbir yere bağlanmıyorum. <gülüyor> Hiç kimseye bağlanmadığım gibi. Belki de doğru olan senin yaptığındır. Yakında yine gideceğim. Nereye? İşte farklı olduğumuz bir nokta daha. Ben plan yapmıyorum. Bu yüzden nereye gideceğimi bilmiyorum. Ama daha önce gitmediğim bir yer olacağı kesin. Hmm, keşfe çıkacaksın demek. Evet. Her zamanki gibi. E ee, sen neler yaptın görüşmeyeli <gülüyor> Görüşmeyeli <gülüyor> Güvenme yıllardır görüşmüyoruz Neler yaptım şimdi anlatmaya başlasam sabah olur Olsun bütün vaktimi verebilirim Peki Yazmaya devam ediyorum Yeni bir romana başladım Bak bu sefer çok umutluyum Geçen seferki gibi rafa kaldırmak istemiyorum bunda Ben sana güveniyorum Üniversiteyi bitirince buraya yeniden dönmek Sana da tuhaf gelmedi mi Ben buraya aitim Kopamıyorum bağlarından Hatırlıyor musun? Küçükken yazları bu iskeleden denize atlardık. Sabahtan akşama kadar oynardık. Güzel günlerdi. Sevgi gibi apartmanın gölgesinde büyümediğimiz için çok şanslıyız. Sevgi de kim? <gülüyor> Madem sen bana zamanını vereceksin, ben de sana çok güzel bir hikaye anlatayım. Ne hikayesi? Bak şimdi çok merak ettim işte. Dinle o zaman. Sevgi ile Suat'ın hikayesi. Bir kız arkadaşın mı var? Bana neden anlatmadın? <gülüyor> Telefonda anlatamazdım. Üniversiteden mi? Evet. Tanısan o kadar iyi bir insan ki. Eminim sen de çok seveceksin. Hmm. Yakında evlenmeyi düşünüyoruz. Çok sevindim. Umarım en kısa zamanda benimle de tanıştırırsın. Tabii ki. Çok seveceksin onu güven. O kadar hayat dolu ki. Gördüğüm en neşeli insan. Seni böyle heyecanlandırdığına göre dediğin kadar var. Senin adına çok sevindim. Ee. Ne zaman tanıştıracaksın beni onunla? <gülüyor> Sen yine kaybolup gitmeden önce. O zaman acele et. Düşünsene. Belki bir gün onu da buraya getireceğim. Belki birkaç sene sonra... ...bu iskelede el ele dalgaların sesini dinleyeceğiz. Buraya her gelişimde çocukluğumu hatırlıyorum. Ne kadar da severdim İskeli'yi. Sevmek de haklıymışsın. Ay, nasıl tam anlamıyla Cennet? <gülüyor> senin de seveceğini biliyorum. <gülüyor> Ama eskiden bu kadar kalabalık olmazdı buralar. İnsanlar birbirini tanırdı. Yabancılar göze çarpardı hemen. Şimdi de biz yabancıyız. <gülüyor> Haklısın. Doğduğum yerde misafir gibiyim şimdi. Ama olsun. Önemli olan senin de buraları görmendi. Burada doğup büyüdüğün için çok şanslısın. Evet ama benim asıl şansım seninle evlenmek. <gülüyor> seni çok seviyorum Sevgi. Ben de seni çok seviyorum Suat. Gel iskelenin sonuna gidelim. <gülüyor> Her zaman en sessiz yerlere gitmek istiyorsun. <gülüyor> Sessizlik bana huzur veriyor. Eskiden neler yapardın bu iskelede? Hmm. Denize bakıp şiirler yazardım. Denizin ardındaki yaşamları düşünür... Hayali insanlar yaratırdım kafamda. İlk romanımın kaynağı da bu denizdir zaten. Hatta daha da küçükken her şey farklı görünürdü gözüme. Çocuklar yetişkinlerden başka bir gözle bakarlar etrafa. <gülüyor> Burada oturup gözlerimi kapardı. İskele bana bambaşka dünyaların kapısını açardı. Saatlerce dalgaların sesini dinler, hayaller kurardım. Şimdi daha çok kalabalığın gürültüsü hakim buraya. <gülüyor> Nasıl da değişiyor her şey. Ama... Yine de sessizliğini kaybetmemiş bir yer var. Neresi? <gülüyor> Denizin içi. Aa, hadi gel. Seninle sessizliğe gidelim. Tamam. Gidelim. <gülüyor> Hazır mısın? Evet. Bir. İki. 3 Üç. <gülüyor> Sevgi, sevgi, <gülüyor> sevgi. Evet, Suat, ya hiç fark edememişim geldiğini, dalmışım. <gülüyor> e neler yaptın dışarıda? Dolaştım biraz. İnsanların arasına karışmayalı uzun zaman olmuş. Hı, hava almak iyi geldi. <gülüyor> İnsanlar, onların arasına karışmak iyi geldi demek. Bana sıkıntı verir herhalde. <gülüyor> dışarı çıkmadan anlayamazsın bunu. Hmm, i̇stersen yarın birlikte dışarı çıkar. Yapma Suat. Bu haldeyken çıkamayacağımı biliyorsun. Hmm, halinde bir şey yok. Tekerlikli sandalye bahane edip durma. Senin durumunda olan pek çok kişi var. Of. İnsanların bakışları altında ezilmek istemiyorum. Hem bana hem sana acıyarak bakacaklar. Ama en çok bana. Ne kadar da gençmiş yazık zavallıya deyip iç çekecekler. Tamam ısrar etmeyeceğim ama kendini böyle eve kapatarak nereye kadar kaçacaksın? Ölene kadar Neden böyle inatçısın Sevgi? Önümüze geçireceğimiz uzun yıllarımız var Eskiden olduğu gibi çalışabilirsin ya da yeni bir uğraş bulabilirsin kendine Bu sandalye beni mahkum etmesiydi ben de diğer insanlar gibi oradan oraya koşacaktım belki Sürekli bir yerlere yetişmeye çalışan insanların arasına karışacaktım ama şimdi onlara bakınca gülüyorum. Gülüyor musun? Neden? Çünkü her şeyi başarabileceklerini sanıyorlar. Birbirlerinin önüne geçip geride kalanlara bakmıyorlar. Bulundukları yerden hep daha yüksekte olmayı hayal ediyorlar. Ama bilmiyorlar ki... ...bütün bunlar sadece anlık hevesler. İşte bunu fark edememeleri beni güldürüyor Suat. Perdeyi açayım. Ah. İçeri güneş kız. Hayır! <gülüyor> Hayır istemiyorum. Bu eve güneş de girmesin artık. Kendini cezalandırıyorsun sadece. Böyle mutluyum. Romanının bitmesine az kaldı değil mi? Hı hı. Yakında okuyacaksın. Yastığın kadarını okuyabilir miyim? Ah, tamamını bitirmeden okuttun mu hiç sana? Hem zaten konusunu biliyorsun. Peki, nasıl istersen. Ah! Az kalsın söylemeyi unutuyordum. Bugün Güven telefon etti. Yakında buraya gelecekmiş. Ne zaman? <gülüyor> Güven bu. Hiç söyler mi ne zaman geleceğini? Sürpriz yapacakmış. <gülüyor> Nerelerdeymiş sordun mu? Ülke ülke geziyormuş yine. Uzun süre kalamıyorum hiçbir yerde dedi. Hmm, bilmez miyim onu? Hiçbir yere ait değildir o. Onun yerinde olmak ister miydin? Bilmem. Hiç düşünmedim. Hiç bilmediğin ülkeleri, sırf heyecan olsun diye gitmek ister miydin? Belki. Ama benim yüzümden hiçbir yere gidemiyorsun, değil mi? Yo, hayır. Senin de ilgisi yok. Bana bakmak için bu mahkumiyete katlanmak zorundasın. Yanlış düşünüyorsun sevgi. Ben seni sevdiğim için yanındayım. Hapislik değil mi? Ben senin yanında mutluyum. Bir gün. Gitmek istersen bunu söyle. Ben kırılmam. O gün hiç gelmeyecek. Böyle şeyler düşünüp kendini de beni de üzme lütfen. Ben seninle çok uzaklara gitmek isterdim. İnsan hayallerini hep erteler durur. Ertelememek gerekirmiş. Dünya ayaklarımızın altında sanırdım ama değilmiş. Perdenin arasından niye bakıyorsun öyle? <gülüyor> Karşıdandaki kuşa. Hani nerede? Bak. Kahverengi apartmanın çatısındaki kuş. Onun orada ne işi var? Kafes kuşu. Hı hı. Kafesinden kaçmış ama dışarıda da yaşayamayacak. Belki de yaşayacak. Daha güçlü yırtıcı kuşlar ona zarar verecek. Bak şimdiden nasıl da sinmiş bir köşeye. Ayda olduğu yer kafes. Benim gibi. Şey Çileskebilir miyim? Hayır. Ama diğer çocuklar dışarıda. Ben de onlarla oyun oynamak istiyorum. Olmaz dedim ya kızım. Onlar gibi kirlenmek mi istiyorsun? Hem düşüp de bir yerini incitirsen ne olacak? He? Lütfen söz veriyorum. Düşmeden oynayacağım. Kirletmeyeceğim hiçbir yerimi. Senin de onlara benzemeni istemiyorum. Onlar kötü çocuklar mı ki? Artık büyüdün. Oyun oynamaktan daha önemli işlerin olmalı. Hayır büyümedim. Daha abla olmama çok var. Ben de oyun oynamak istiyorum. Neden sözümü dinlemiyorsun? Hem ödevlerini yaptın mı sen? Evet yaptım hem de hepsini. Şimdi hemen odana git ve beni bekle. Bakalım ödevlerini doğru yapmış mısın yapmamış mısın? Tamam eğer hepsi doğruysa öyleyse dışarı çıkmama izin verecek misin peki? Ay ısrar etmeye devam edersen sana ceza vermek zorunda kalacağım. Çok özür dilerim anneciğim. Kafes kuşları her zaman dışarıdaki kuşları izler. Kimileri de şu zavallıcık gibi yazgısını reddeder ve kaçar. Ama o güne kadar dışarıdaki zor koşulları bilmediğinden çaresizce çırpınmaya başlar. Kimileri de vahşi doğadan kopunca ölür. Güven gibi. <gülüyor> Onu aynı evde, aynı insanlarla, aynı şehirde uzun yıllar yaşarken hayal edemiyorum. Zor olmalı böyle bir hayat. Küçükken de öyleydi. Bizim kasabada herkesin büyük şehirde yaşama hayali vardı. Ama Güven her zaman başka bir ülkede yaşamak isterdi. Atlas'a bakarak hayaller kurardı. Hmm, hayalleri gerçek olmuş. Evet. Senin küçükken kurduğun en büyük hayal neydi? Hmm. Ben her zaman denize bakıp Yunus olmak isterdim. Hmm. İnsanlara yakın, sevimli ve farklı. Farklı ya da sevimli olduklarından değil, özgür olduklarından. Denizler sonsuz gelirdi o zamanlar bana. Büyüdük ve anladım ki denizler sonsuz değilmiş. Biz çok küçükmüşüz. Ah Suat. Sadece denizler mi? Sonu yokmuş gibi yaşadığımız şu hayatlara ne demeli? Evet. Küçükken yaşamın sonunu bilmez insan. Ölüm hiç yokmuş gibi gelir ama... ...çok sevdiğim biri ölünce anlarsın ki... ...yaşam da sonsuz değildir. Sonra da büyürsün. Bütün rüyalar kaybolur. En güzel rüyalar küçükken gördüklerimizmiş. Hadi gel. Daha fazla bakma. Perdenin arkasındaki yaşama bakmamak için bir neden daha. <gülüyor> Belki de en güzeli senin gibi yapmaktır. Kaldığın yerden hayata devam etmek. Hı? Hı? Bir şey mi söyledin? Ha Aa, <gülüyor> kendi kendime konuşuyordum. Hmm. Aklın hala o kuşta değil mi? Hı -hı. Üzülme. Onu bir an olsun kafesinden çıkarmayan sahibinden kurtuldu belki de Tutsaklığın birinden kurtulup öbürüne geçecek Ondan daha güçlü kuşların içinde yaşam savaşı verecek Hayat uzun bir koşu gibidir kızım Uzundur uzun olmasına ama güçlü olanın kazanacağı başından bellidir Koşmaktan yorulursan yarışı kaybedersin bir an yavaşlarsan arkandan gelenler seni ezer geçer. Mutlu olmak için hiçbir zaman yenilmemelisin. Sen hep kazanır mısın baba? Evet, her zaman. Ama nasıl? Hiç durmadan koşarak. Böylece diğerlerinden daha güçlü oluyorum. Zayıf alanlar hiç mi kazanamaz? Asla. O zaman neden yarışırlar? <gülüyor> Kaybetmek için. Yazık onlara. Üzülme, sen her zaman kazanan olacaksın. Olamayabilirim. Neden? Çünkü sürekli koşmak beni yorar. <gülüyor> Sen kuş olmak isterdin değil mi? <gülüyor> Sadece çocukların oyununda bir yerim olsun isterdim. Hiç arkadaşım yoktu benim. Çünkü bana uygun görmüyorlardı sokakta oynayan çocukları. Bana yakışmazlarmış. Annem hep öyle derdi. Kim bilir o çocuklar şimdi ne yapıyordur? Herkes gibi dev binaların içinde, önemli işler peşinde koşuyorlardır şimdi de. Koşmak. Hmm. Herkes gibi onlar da koşuyordur. Hayat buna mecbur bırakıyor insanları. Sen yine de kuş olmayı iste. Ama uçtuktan kısa bir süre sonra yorulan küçük bir kuş değil. Geniş kanatları olan bir kuş. Hiçbir şey seni uçmaktan alıkoymasın. Geniş kanatlarım olsaydı, uçabilir miydim acaba? Yine de korkar mıydım yarışmakta? Suat, Ç Suat, neredesin? Neden arkamı döndüğüm anda beni yalnız bırakıyorsun? Yoksa... Yazmaya dalmışım. Sabah olduğunu fark etmedim. Bir ara senin raporlarını aradım evde ama bulamadım. Nereden aklına geldi şimdi onlar? Geldi işte uyku tutmayınca. Ne yapacaksın ki raporları? Belki başka bir doktora gitmeliyiz. Ne dersin? Buna gerek yok. Raporlarını ararken de bir bebek kazağı buldum. Bak. Aa, bu benim bebeklik kaza. Artık buna sıramayacak kadar büyüdün Koskocaman bir ablasın sen Şimdi ne olacak anne? E, saklayacaksın bu kaza Neden ki? Bir gün sen kocaman olduğunda Bu kazanı sakladığın yerden çıkaracaksın O zaman çoktan unutmuş olduğundan Bulunca çok mutlu olacaksın İnsanlar eski eşyalarından Bazılarını saklarlar Annem istedi diye saklamıştım. Yine onlar için? Evet. Annem ve babam için yaşadım hep biliyorsun. Bazen ben de onlar gibi ne yapman gerektiği konusunda seni zorluyorum değil mi Sevgi? Oh, evet. Raporların peşini bırak artık. Onları bulman da beni başka bir doktorun görmesi de hayatımızdaki hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ama belki. Sen... Hayır Suat. Bir daha yürüyemeyeceğim. Bunu ikimiz de biliyoruz. Beni böyle görmeye alışmalısın. Neden bir şans daha vermiyorsun kendine? <gülüyor> İnanmak istemiyorsun değil mi? Seni anlıyorum ama... ...böyle yaparak beni daha fazla üzüyorsun. Tamam. Bir daha aramayacağım raporları. Yeter ki sen üzülme. Hmm. Bu kaza ne yapacaksın? Ne yapmamız gerektiği önceden söylenmiş. Saklamaya devam edeceğim. Eskiden... Başka türlü bir yaşam var mıdır diye düşünürdüm hep. Şu yaşadığımdan farklı. Nasıl? Kendi kararlarımızı aldığımız, nereye, niçin gideceğimize kendimizin karar verdiği basit ve sıradan bir hayat. Kazamız küçüldüğünde ne yapmamız gerektiğine karar verebileceğimiz bir hayat. <gülüyor> Ama gideceğim okuldan yapacağım işe kadar ben karar vermedim. Acaba ben olsaydım ne isterdim? Ressam olmak isterdim. Ha, belki de... Hayatımda söz sahibi olsaydım... En azından... Babamdan gizli resim yapmak zorunda kalmazdım. O elindekiler ne? E, boya tüpleriyle fırçalarım. Ne boyası? Resim yapmaya mı başladın? Evet baba. Derslerin ne olacak e, peki? Sadece boş zamanlarımda resim yapıyorum... Bu kadar endişelenmene gerek yok. Resim yapmak da bir uğraştır. Hem benim yeteneğim olduğu açık. Evet bir uğraş ama boş bir uğraş. Gelecekte daha saygın bir mesleğin olacak. Bunlar geçici heves. Babam yaptığım hiçbir resmi görmedi bile. Oysa çok isterdim onları görüp beni tebrik etmesini. Yeniden resim yapmaya devam edebilirsin. Eskisinden daha çok vaktim var. Haklısın. Ah, bütün vaktim boş artık İşe yaramayan biriyim Öyle demek istemedim Biliyorum, biliyorum bunu demek istemediğini Ama öyleyim Bu o kadar belli ki Aa, Güven beni tekerlekli sandalyede görünce çok şaşıracak Hiçbir şeyden haberi yok <gülüyor> Sana bakınca hala içi kıpır kıpır Gözleri ışıllayan neşeli kız çocuğunu görüyorum Oturduğun sandalyeyi görmüyorum bile Eminim o da benim gördüğümü görecektir. Ay, güldürme beni. Şaka mı yapıyorsun? Hayır çok ciddiyim. Hepimiz değiştik Sevgi. İstesek de eskisi gibi olamayız. Ama insan ne kadar değişirse değişsin... ...geçmişe dair izleri silemez gözlerinden. Yani gözlerime bakınca hala o eski Sevgi'yi görebiliyor musun? Evet tabii ki. Bana umutlu olmayı sen öğrettin. Seni tanımadan önce yazdıklarım reddedildi mi kabuğuma çekilirdim. Ama bak şimdi öyle miyim? Her defasında yeniden başlıyorum yazmaya. Romanındaki kadına ne kadar da benziyorum değil mi? Benim gibi pencereden bakıyor o da gün boyu. Hı -hı, benziyorsunuz. En çok da o kadını merak ettiğin için romanımın bir an önce bitmesini istiyorsun değil mi? <gülüyor> Hayatı pencerenin arkasında yaşayanların hikayeleri her zaman ilgimi çeker biliyorsun. Bitireceğim ve en beğendiğim bu kadının hikayesi olacak. Sevgi ne yapıyorsun pencerenin önünde? Eh, dışarı bakıyordum. Perdeyi niye açmıyorsun? Gizlice bakıyordum çünkü. Neden gizlice? Dışarıdaki hayatı sevmiyorum artık güven. Kimsenin beni görmesini istemiyorum. Rahat uyudun mu? Yol yorgunluğunu atabildin mi biraz? Gözüme uyku girmedi. Dün gece bana kapıyı açtığından beri şoktayım. Seni böyle görmeyi beklemiyordum. Yüzündeki o ifadeyi ben de gördüm. Şaşkınlıkla karışık acı bir ifade <gülüyor> Yerinde kim olsa öyle bakardı bana Hayır hayır herkes gibi değilim ben Sana acıyarak bakmadım Acıyarak baksan da önemli değil alıştım artık Dün gece hiç konuşamadık seninle Neler yaşadığını sormamı bekledin Eminim herkes sana bunu soruyordur Aslında soramıyorlar Çünkü ben hiç dışarı çıkmıyorum Suat bazen çok ısrar ediyor ama Ben yine de istemiyorum Suat mı? Yeni ne? bir romana başladı. O kadar heyecanlı ki görmelisin. Bu bilgisayarda mı yazıyor? Evet ama sakın okuma. Henüz bitirmedi. Görürse sana da bana da darılır. Neden? E, hiçbir yazdığını bitirmeden okutmaz da onda. Tamam. Öyle olsun. Evin içi çok karanlık değil mi? Biraz perdeleri açalım. Hayır. ay Affedersin. Bağırmak istememiştim. Önemli değil. Sadece içeri güneş girsin istemiştim. Perdelerin arkasında olmak daha güven verici. Son görüşmemizden bu yana çok şey değişmiş. Perdelerin arkasına gizleneceğin dünyada aklıma gelmezdi. Senin gibi biri neden böyle oldu? İnsanlar değişiyor. Çok haklısın. Ama böyle kendini eve kapatmanı anlayamıyorum. Son görüşmemizin üzerinden yıllar geçti. O zaman bir işim vardı, yanımda çalışan insanlar vardı, başarılıydım. Pek çok rakibim vardı. Ben de diğer insanlar gibi hayatın akışına kapılıp gidiyordum. <gülüyor> Ama sonra her şey bitti. Bir anda hayatın dışına itildim. Bitmek bilmeyen merdivenler ve acıyan bakışlar beni eve hapsetti... <gülüyor> Suat da olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Yalnızlıktan korkar oldum iyice. Ben varım yanında. Bak eski günlerimizi düşün. Bir araya geldiğimizde ne kadar da eğlenirdik. <gülüyor> evet. O güzel günleri unutmak mümkün değil. Ama geçmişte kaldı o günler. Geçmişte kalmadı. Sadece o günlerin yerini yenileri aldı. Bu çok normal değil mi? Şimdi o günleri tekrar verseler belki de sıkılırız. <gülüyor> Hiç böyle düşünmemiştim. Hayat yaşayalım diye bizi bekliyor. Arkamıza dönüp bakalım diye değil. Sen nasıl başarıyorsun böyle yaşamayı? Sadece çalan kapıları açıyorum. Gerisi geliyor. Çalan kapıları açmak. Hmm, sürprizleri de bu yüzden seviyorsun. Belki ben de senin gibi olmalıyım. Yeni olan her şeye kapımı açmalıyım. Eee hep benim kapımı çalanlardan söz etmeyeceğiz değil mi? Biraz da sen anlat. Anlatacak bir şeyim kalmadı Güven. Seninle dünyada olup bitenlerle ilgili konuşmak isterdim ama... ...şu gazetelere bak. Hepsi en az bir yıl öncesinin. Suat da masasına gömülür... ...sabahtan akşama kadar bilgisayarının başında romanıyla uğraşır. Bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Sanki her şey bu romanın bitmesine bağlı. Nasıl? Sanki... Suat romanını bitirdikten sonra perdeler açılacak. Yıllar öncesinin gazeteleri yok olacak. Solgun duvarlar rengarenk görünecek gözüme. Buna inanıyorsan öyle olacaktır. Bekliyorum. Suat romanını yazarken bir an önce bitirsin diye. <gülüyor> Çoğu zaman sesini bile çıkarmadan bekliyorum. Bazen bu evde o kadar büyük bir sessizlik oluyor ki... ...sessizlikten kulaklarımız sağırlaşıyor... Suat'ın masasından kalkıp gittiğini bile duyamıyorum. Anlıyorum Sevgi. Bu sessizlik bitsin diye romanı bitireceğiz merak etme. Eğer Suat bitirmezse ben bitireceğim. Belki de beni bu hale getiren kazayı sana anlatmalıyım. Geçmiş canını yeniden acıtacaksa anlatma. <gülüyor> Geçmişle birlikte yaşıyorum zaten. Son kez ayaklarımın üzerinde durduğum o gün... Suat'ın ve senin doğup büyüdüğünüz kasabaya gitmeyi çok istemiştim. Sürekli anlatıyordu. Ben de çok merak etmiştim. Aa, cennet gibi bir yerdi. Birlikte sahilde yürümüştük. Suat çok mutluydu. Tanıdıklarını görüp hasret gidermişti. Hmm, bilirim ne kadar güzel olduğunu. Komşuluktan öte dostluklar, mahalle maçlarımız, çiçek kokuları. İskele. İskele. <gülüyor> o iskeleden... ...kapıları sessizliğe açılan yola girmek istedik. Belki Suat yaşadığımız şehrin gürültüsünden de... ...kirli denizinden de çok sıkılmıştı. Beni daha sessiz bir yere götürmek istedi. <gülüyor> Sen de bilirsin... ...bu sessizlik nasıl davetkardır. Her şeyi bırakıp... ...o iskeleden denize atlamak istedik. O iskeleden herkes denize atlamak ister... Herkes atladıktan sonra sessizlikle karşılanırken biz karanlıkla yüz yüze geldik. Neden? Rüya mıydı gerçek miydi tam hatırlayamıyorum ama suya atladıktan sonra hatırladığım tek şey Suat'ın adını söyleyerek haykırmamdı. İnsan en aciz anında kimin adını söyler? O güne kadar bunu hiç düşünmemiştim. Bugünden sonra Suat'ın benim için eşten öte olduğunu anladım. Hastanede, rüyalarımda söz veriyordum. Uyanınca bu hissettiklerimi Suat'a anlatacaktım. Anlatabildin mi? Sormayı unuttum. Bir şey içmek ister misin? Hayır, teşekkür ederim. Denize el ele atladık. Ama benim suya dağıldığım yerde bir kaya parçası varmış. Kendini gizleyen sinsi bir düşman gibi. Ee, doktorlarım o kaya parçasının omuriliğime zarar verdiğini söylemişti. Sonucu da bu sandalye oldu işte. Seni o güne tekrar götürdüğüm için çok üzgünüm. Üzülmene gerek yok. Kendimi çoğu zaman şanslı hissediyorum. <gülüyor> Suat ben de şu anda yaşıyoruz ve birlikteyiz. O masasında yazmaya devam ediyor. Ben de onun yanındayım. Sevgi. Efendim. Yok bir şey. Sen anlatmaya devam et. Hep ben konuştum sıra sende. Onca ülkeyi gezdikten sonra bana anlatacak bir şeylerin olmalı. Olmaz mı tabii ki var. <gülüyor> Hep trafikten şikayet ederiz ya burada. Bir gün Fransa'dayım. Bisikletle yolun kenarından gidiyorum. Bir anda karşında bitirdi. Dün güvenle uzun uzun sohbet ettik. Hmm. Ayrı kaldığınız zamanların acısını çıkarmışsınızdır. Evet. Sen de bize katılsaydın daha mutlu olacaktık. Yine çıkıp gitmişsin. Çok bekledim ama sen gelmeden uyuyakalmışım. Bir daha beni bekleme. Bak şimdi yanındayım işte. E, seni ne zaman görsem ya yazıyorsun ya da yerinde yoksun. Suat hatırlamaya çalışıyorum. Önceden de böyle miydik? Önceden de yazardım. Arada bir sana haber vermeden dışarı çıkardım. Ama kabul ediyorum ki tüm bunların dışında çok şey yapardım. Tıpkı senin gibi ben de değişiyorum. Dün Güven'le konuştuktan sonra çok uzun zaman önce yaptığım bir şey aklıma geldi. Bazen düşünüyorum da baba, anneme ve sana ne kadar da benzemeye başladım. Bir çocuğun annesiyle babasına benzemesinden daha doğal ne olacak? Hayır bu hiç de doğal değil. İnsanlar birbirlerine bu kadar benzeyemez. Ha, düşüncelerim sizinkilerden farklı olmalı. Ama siz yıllarca beni bunun için zorladınız. Neden bu kadar sinirlisin? <gülüyor> Aslında sinirli değilim. Sadece ilk defa sizinle aynı fikirleri paylaşmadığımı söylüyorum... ...ve bu da sizin hoşunuza gitmiyor. Sana zorla kendi düşüncelerimizi aşıladığımızı mı düşünüyorsun kızım? Evet... Siz benim düşüncelerime bu kadar karışmasaydınız... ...ben şu anda bulunduğum noktada olmayı ister miydim acaba? Sana baskı mı yaptık? Hem de çok. Annenle ben sadece sana doğru yolu göstermeye çalıştık. Her şeye sahip oldun. Başarılı bir iş kadınısın, şirketler, insanlar yönetiyorsun. Başarılı olsaydım mutlu olurdum baba. Bu saydığın şeyler beni mutlu etmeye yetmiyor. Hayatımda eksikliğini hissettiğim bazı şeyler var ama... Ne olduklarını bulmak için de artık çok geç. Belki de her şeye sahip olduğundan şimdi böyle asılsız hisler yaşıyorsun. Eskiden senden gizli resim yapardım ya baba. Artık senden gizlememe gerek olmadığı halde yapamıyorum. Çünkü boş uğraşlara ayıracak vaktim kalmadı. Şimdi değerli vaktimin tamamını beni güçlü ve başarılı gösteren işlerim için harcıyorum... Hayatım boyunca kötü resimler yaparak mutlu olabilirdim. Ama buna izin vermediniz. Kendine layık gördüğün hayat bu mu? Artık benim için neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilemiyorum. Hala çocuk gibi hayatı bir pencerenin ardından izliyorum. Bunun adı başarı mı? Baş kaldırı. Hayatımda ilk defa babamın karşısına geçip çekinmeden düşüncelerimi söylemiştim. Belki o günden sonra haklı olup olmadığımı sorgulamışlardır. Güven seni o güne mi götürdü? Ne tuhaf değil mi? Ben o günü çoktan unutmuştum halbuki. O her zaman insanların güçlü yanlarını fark ettirir. Gözlerin içi parlıyor senin de. Ben eskiden de böyleydim değil mi? Evet. Bunları hatırlaman ne güzel. <gülüyor> ben küçük kaza saklamaktan vazgeçtim. Neden? Onu saklama fikri bana ait değildi. Hem sakladıklarımız geçmişe aittir. Bense artık geçmişi unutmak istiyorum. Ama o küçüklüğüne dair elinde kalan tek şeydi. Küçük bir kız çocuğunun küçücük kazağından daha fazlası olmalı elimde. Onları zamanla ortaya çıkaracağım. <gülüyor> Bu beni sakladığım o kazaktan daha mutlu edecek. Sen resim mi yapıyorsun? Hı, evet. Böyle bir yeteneğin olduğunu bilmiyordum. Eskiden de yapardım, sergilere giderdim. Bir gün kendi sergimi de açtığımı hayal ederdim hep. Sonra ne oldu? <gülüyor> Ailem karşı çıktı. Neden? Benim daha işe yarar yönlerimle övünmek istiyorlardı. Öyle de oldu. İş hayatımda hep başarılı oldum. Anlıyorum. Hayat romanında kayıp sayfalar olarak yok olmalı bu anılar. Konuşmaya gerek duyulmayacak kadar geride kalmış. Sayfalar, sayfalar, sayfalar. Masanın her yerine dağılmış. Bunlar nasıl bir araya gelecek? Bir yolu vardır mutlaka. Aslında bu soruyu Suat'a sormak isterdim ama... Geldiğinden beri hiç karşılaşamadınız. Evet. Çok garip değil mi? Bazen öyle olur... Aynı evin içinde yaşayan insanlar birbirinden uzak kalır. Sen de benim kadar uzak mısın ona? Çoğu zaman uzağım. E, o hep masasında. Bazen klavye sesleriyle bozulan bir sessizlik olur salonumuzda. Ama yine de orada oturuyor olması yeter bana. Eminim Suat da senin için öyle düşünüyordur. Hı hı. Sen çıkıyor musun? Evet. Ha, belki ona dışarıda rastlarsın. Belki. Hoşça kal. Sayfalar nasıl bir oraya gelecek? Nasıl? Son zamanlarda çalışmaların iyice yoğunlaştı. Evet. Bu romanı bir an önce bitirmek istiyorum. Ben de istiyorum Suat. Biliyorum. O yüzden de bu kadar emek harcıyorum ya. Sonunda kadına inanacaklar mı? Efendim? E, romanındaki kadından bahsediyorum. Sonunda inanacaklar mı doğru söylediğine? Yalnızlığı bitecek mi? <gülüyor> Sorunun cevabını okuduğun zaman öğreneceksin. <gülüyor> Anlıyorum. <gülüyor> Prensiplerine bağlılığını hep koruyacaksın... Benimse hiçbir zaman böyle kurallarım olmadı. İnsanların sana saygı duymasını istiyorsan kuralların olması lazım kızım. Kurallar mı nasıl? Yaşamını başarılı bir şekilde sürdürebilmen için gerekli olan kurallar. Bu kurallar senin gerçek kimliğini oluşturur. İnsanların seni tanımasını sağlar. Akşam erkenden yatmak gibi mi? Senin yaşındaki çocuklar için evet. Ama büyüdüğün zaman... ...kuralların da değişecek. Kurallarım olsaydı da uyamazdım. Kendini zorlayarak olmaz ki. Haklısın. <gülüyor> Bazen zihnimi okuyorsun sanki. Dilimin ucuna kadar gelen cümleleri söylüyorsun. <gülüyor> Seni çok iyi tanıyorum da ondan. Arkamı döndüğümde seni yerinde bulamıyorum. Niye birden kaybolup gidiyorsun? Belki de hayata alıştırıyorumdur seni. Belki de sen benim gitmemi istediğin içindir. Hiç gitmeni ister miyim? Tam tersine. Sen gidince ardında kalan şu yazdığın sayfalarla açık bilgisayarına bakakalıyorum. ...yazmaya devam etmem gerekiyor Sevgi. Suat. Gitmelisin tabii. Çok yoruluyorsun. Bazen nefes almalısın. Anne babasının gölgesinde büyümüş bir kadının geçmişi... ...seni yoruyor. gece sesini duydum Suat'la konuşuyordum Ah, yoksa farkında olmadan seni uyandırdık mı hayır henüz uyumamıştım sesler kesildikten sonra buraya gelip masanın üstündekilere baktım kağıtlar giderek yığılıyor sayfaları karıştırdım okumaya başladım sonra bir baktım sabah olmuş Suat bunu öğrenirse çok kızar sen söylemezsen öğrenmez <gülüyor> söylemem tabi Yazdıkları uzadıkça suatı daha az görüyorum. Sayfalar üst üste yığıldıkça arkasında kalıyor sanki. Demek bu evin kuralı da bu. Bir şeyleri anlatabilmek için sürekli bir şeylerin arkasına gizlenmek gerekiyor. Bazen kağıt yığınları, bazen de perdelerin arkası. Okuduklarını bana da anlat Güven. Sayfalar birbirine karışmıştı. Okudukların birbiriyle bağlantısı olmayan bölümlerdi. Hımm... Demek ki bu evde kafası karışık olan yalnız ben değilim. Masadaki kağıtlar zihnimizin bulanıklığını anlatmaya yetiyor. Okuduklarımdan anladığım kadarıyla roman bir kadınla ilgili. Hı hı. Kimsesiz bir kadınla ilgili. Hı hı. İnandığı bir şey var. Bunun için savaş veriyor. Onu hayata bağlayan inancıyla baş başa kalmış bir kadın. Tamam tamam. Devamını anlatma. <gülüyor> Bilmesem daha iyi. Bittikten sonra okumak... ...daha keyifli olacak. Sen bilirsin. Bir gün dışarı çıkmayı düşünürsen... ...mutlaka kalabalık meydanlara gitmelisin. Çeşit çeşit insanların olduğu yere. Hmm. Benim için çok zor. Gitmelisin. Çünkü insan kendini orada buluyor. Diğer yaşamları uzaktan izlerken... ...kendini de seyretmiş oluyorsun. Belki de bu yüzden küçük kasabalardan... ...kaçmak istedim hep. Büyük şehirlerin kalabalık meydanlarında... ...kendimi yeniden keşfetmek için... Her gün dışarı çıkıp o kalabalık meydanlara mı gidiyorsun? Evet. Yeni bir roman okumak gibi bir şey. Ya da yazacağın romanın ilk cümlelerini bulmak gibi. Ha, belki Suat da o yüzden sık sık çıkıp gidiyor. Onu bir anda gözünün önünden kaybetmek seni çok mutsuz ediyor değil mi? Hı hı çok. Hani şu masadaki roman sayfaları birbirine karışmış şey. Hı. Düşün ki bazı sayfalar kaybolmuş. Bazen hayatın akışındaki sayfalar da kaybolmalı. Bu şekilde gerçekler de gözümüzün içine içine girmez. Daha mutlu oluruz. Ee, bana hayatı disiplinli ve dengeli yaşamam öğretildi. Bu yüzden yaşamımda eksik sayfa olamaz. Yakında gideceğim Sevgi. Giderken seni böyle görmek beni üzecek. Bir kez olsun eski günlerdeki gibi bir gün geçirelim. <gülüyor> Yapabilir miyiz? Sen istersen yapabiliriz. Perdeleri açarsan... ...on yıl önceki Sevgi'ye ulaşabilirim o zaman. Geriye dönüp baktığımda... ...beni mutlu eden şeylerin... Göz alıcı kutlamalar, üstün başarılar olmadığını fark ediyorum. Beni mutlu eden sıradan bir günün sabahına uyanmaktı. <gülüyor> Hep beraber yürüyüşe çıktığımız parkın sessizliğiydi. Üçümüz sinemaya giderdik ya. Hı hı. Yan yana film izlemenin keyfini o zaman anlamazdık da birbirimizden ayrı olduğumuzda anlardık. O günler tekrarlanır mı dersin? Tekrarlanmayacak. Ama onlardan daha farklı. ...daha güzel günler yaşayacağız. Sevgi. Hı? Sayfaların arasında sana bırakılmış bir not var. Bana mı? Kimden? Güvenden. Yeni bir sayfa için... ...seni her zaman sözüne ettiği meydanlardan... Birinde bekliyorum. Ama ama ben... Gidemem mi diyecektin? Evet. Biliyorsun dışarı çıkmak istemiyorum. Artık zamanı gelmedi mi? Hala korkuyorum. Başarabilirsin. Ama insanlar... Bırak artık onu. Senden uzaklaşmak istemiyorum. Sadece yanındayken huzurluyum. Yanılıyorsun. Artık yaşamının merkezinde yalnız sen olmalısın. ...perdeleri açıyorum. Pencereydi. De... Seni korkutan sesleri duyuyor musun? Aslında... ...ne kadar da zararsız. Alışman lazım sevgi. Sevdiklerimiz her zaman yanımızda olamaz. Ben de... ...hiç gelmemek üzere gideceğim yanımda. Hayır. Böyle şeyler söyleme lütfen. Hayat... Sonsuza kadar birlikte olamayız. Suat, eğer gidersen seni çok özlerim. Ben de. Ama birini özlemek hala onu sevebildiğini ve yaşadığını gösterir. Kendine izin ver. Bu duyguları doya doya yaşa. Hadi, şimdi beni kırma. Eskiden olduğu gibi insanların arasına karış. Tamam. <gülüyor> Güvenin yanına gideceğim. Geldiğine çok sevindim. Eminim kolay olmamıştır. Evet çok zorlandım. Ama anlayacaksın ki kaçmak korkuların üzerine yürümekten daha zor. Daha çekilmezdir. <gülüyor> ...Suat buraya gelmem için... ...beni çok cesaretlendirdi. Ben onu göremeden gideceğim. Buna üzülüyor musun? Üzülüyorum. Ama bunu engelleyemem ki. Bir gün tamamen ayrılacağız birbirimizden. Neden böyle söylüyorsun? Sen de kendini alıştırsan iyi olur Sevgi. Ben neden bir gezgin olmayı seçtim biliyor musun? <gülüyor> Kimseye bağlanmadan... ...herkesi yanımda taşımak istediğim için. <gülüyor> Bense... Herkesi yanımda taşıyıp... ...kendimi hapsediyorum. Seninle ilk tanıştığım günü hatırlıyorum. Üzerinde rengarenk bir elbise vardı. Yüzünden düşmeyen bir gülümsemeyle... ...etraftaki herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştın. O kadar hayat doluydun ki... ...diğerleri yanında sönük kalıyordu. İşte o zaman Suat adına çok sevinmiştim. Hayatınıza giren o kazanın... ...sende böyle izler bırakabileceğini... ...tahmin edemeden gelmiştim buraya. Seni hayal kırıklığına uğratıp... Rengi soğumuş perdeler ardında karşıladığım için üzgünüm. Gerçekleri konuşmak istiyorum. O yüzden seni buraya çağırdım. Hangi gerçekler? Kasabamızdan dönerken kaybettiğin şeyin Suat olduğunu ikimiz de biliyoruz. Ay, ne demek istediğini anlamadım. <gülüyor> Suat'ı neden kaybedeyim? Gidiyor musun? <gülüyor> Yenilgiyi bu kadar kolay mı kabul ediyorsun? Ne yenilgisi? Burada durup benim yanıldığımı, saçmaladığımı bile söyleyemiyorsun. Günlerdir masasında roman yazan, arada bir seninle tartışan... ...konuşan Suat'ın gerçek olmadığını söylememek için kaçmaya çalışıyorsun. <gülüyor> bu konuşmayı çok gereksiz buluyorum. Bense geldiğim günden beri seninle bu konuyu konuşmak istiyorum. <gülüyor> Daha fazla dinleyemeyeceğim seni. Beni dinlesen de dinlemesen de Suat'ı geriye getiremeyeceksin. O öldü. <gülüyor> Olanları kabullenecek kadar güçlü değildim. Hayır çok güçlüydün. Sadece öyle görünüyordum. <gülüyor> güçlü görünmeseydim yarışı kaybederdim çünkü. Bana bu öğretildi hep. Biliyorum. Ama sen artık o küçük sevgi değilsin. <gülüyor> Geldiğinden beri Suat'ın varlığına inanır gibi görünüyordun. Hem ben de bu oyunu artık tek başıma oynamadığımı Senin de oyuna katıldığını düşünmeye başlamıştım Başından beri kandırdığına inanmış göründüm Benimle konuşuyordu Hayatıma devam etmem için beni ikna etmeye çalışıyordu Aslında o sendin Çünkü sen kendine yakıştıramıyordun herkesten uzakta yaşamayı Suat'ın yazdığına inandığın romanı geceleri sen yazıyordun seni engellemek istemedim. Ölmeden önce başlamıştı o romanı. Çok hevesliydi. Onun bıraktığı yerden ben devam ettim. Neden? Onun yaşadığına inanmak için. Bugün hayata yeniden başlamak ister misin? <Gülüyor> evet. O zaman içinde hayalet gibi yaşattığın bütün kötü anıları unut. Suat'ın seni ne kadar sevdiğini düşün. Seni mutlu görmek istediğini unutma. Haklısın. Kalabalık yerlere gelmek... ...yazacağın romanın ilk cümlesini bulmaya yarıyormuş. <gülüyor> Şimdi ben de yeniden başlayacağım. Hayatımdaki bazı sayfaları yok sayarak. Eşyalarını toplamışsın. Gitme zamanı geldi. Seni çok özleyeceğim. Ben de. O renkli elbiseni giymişsin. <gülüyor> Tanıştığımız güne dönelim istedim. O günkü kadar da mutlusun. Senin sayende. Görmediğim bazı şeyleri görmemi sağladın. Seninle böyle ayrılacağımız için gönlüm çok rahat. Artık evin içi daha aydınlık. Duvardaki resim yeni mi? Evet. Beğendin mi? Çok beğendim. <gülüyor> resim yapmaya devam edeceğim. Yakında sergi açarsan beni de davet et olur mu? Tabii ki. Gitmeden önce senden istediğim son bir şey var. Neymiş o? Ayağa kalkman. Bunu yapmam çok zor. Onca zamandır o tekerlekli sandalyede boşuna oturduğunu biliyorum. Bu sandalyeye çok alıştım. <gülüyor> Bunu görebiliyorum. <gülüyor> Kendimi saklamak için böyle bir yol seçtim... Kendimi inandırdığım diğer şeyler gibi felce olduğuma da inandım. Hadi. Ayağa kalkmanın zamanı geldi artık. Haklısın. Ben de kafesimden çıkıp gitmeliyim. Hadi bakalım. Ah. İşte bu kadar kolay. Ah. Şimdi bıraktığım yerdeyim. Kendi ayaklarımın üzerinde. Şu an karşımda yeni tanıştığım... ...o neşeli ve mutlu sevgiyi görüyorum. Bugün yeni hayatıma başlayacağım. Suat da ben de uzakta olsak bile... ...yeni hayatında birlikte olacak. Hoşçakal. Güle güle. sayfalar. Duygu Cantaş'ın yazdığı oyunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.